Selamet selam aleyhi, ya ya, ya selam. Selam ve selam aleik, ya ya ya, sýýda <gülüyor> hey, ve Ahmed. Sensin gül ferda, ney gül zar nübüvvet Kudsiyeti sermed, hurşid şefaat aha, aha, afak risalette doğan neyri hiclel Pirar, ey kudüsiyeti kemalinden alır nur. Ey maşriki amal, nurunla, zuhurunla, füzunla ferara. Levhü kalem, arşı hüda, alem-i mana, eflak ile kabra. Du'natma bizizir lüay kereminden aman. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, o o o o Sıttık ile Burhan'ın Ahlidir Ey can Gözün acısı Ya <Sessizlik> Rabbi Yeah. I'm Sit, girl Bismillahirrahmanirrahim Ya eyaletin amenü tövüllallah. Tabedan suha. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah.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 Estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah by Şems-i Muhammed'in ve A ve ve alik sallu alal ya ayuhellezina yusallu alayhi sallu alayhi ve sellimu tasliman allahumma salli ala sayyidina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 Seyyidina Muhammed Allahumma salli aleyh <Senior> Seyyidina Muhammed <im Hebrew> salli aleyh Seyyidina Muhammed Allahumma salli aleyh Seyyidina Muhammed Allahumma salli aleyh Seyyidina Muhammed Allahumma salli, salli aleyh Seyyidimiz Muhammed ve Ala Ali, Seyyidimiz Muhammed. Azzebillahi min Ash-Shaytan ar-Raji'um. Bismillahi Hu min Sulaymana ve Inna Hu Bismillahi al rahim Bismillahi Bismillahir stay In I'm İllallahü, la ilahe illallahü, la ilahe illallahü, la ilahe illallahü. Destur ya Hazreti Allah, destur ya Hazreti Resulullah, destur ya Hazreti Ali Kerim Allah ve Selam. Desturiya gavs Azam Desturiya Hasan Sametuşakı Kadısıoğlu Sirvakı Desturiya İlahe illallah illaha illallah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 bir Yansın ya Resulallah içi aşkın şarabın Kansın ya Resulallah Kansın ya Resulallah Aşık oldum Dildare Bülbülüm sol gülzare zare sol Sol gülzare, seni sevmeyen nare, girsin ya Resulallah, yansın ya Resulallah. O seni sevenlere, tüm şefaat onlara, tüm şefaat onlara. lere cansın ya sul cansın ya sul Allah şu <gülüyor> seni sevmen kişi ve yolna başı ve Sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Aşık Yunus'un canı, ilmi şefahat kanı, ilmi şefahat kanı. alemlerin sultanı. Sen seniyar resulullah sen seniyar resulullah Evet böyle kısaca bir küçük zikirler şey yapalım sen Sonra...